Herkese günaydın Türleris programından saat 10.31 06 şu anda 94.9 açık radyo Türler arası programı bugün eee Gaymiçli anarak başlıyor ölüm yıldönümü bugün Singing to the Blues Evet, Amerikalı e, pop şarkısı garmitçil bundan 15 sene önce bugün aramızdan ayrılmıştı Onu "Singing the Blues" adlı parçayla andıktan sonra basmiet müzesine geçeceğiz Orhan Pamuğun fakat kayba şu anda bir sonmuyorlar enfeksiyonu geçiyorum o yüzden size Sağlıklı bir dinletme aktaramayacağım endişesiyle iki hafta önceki bölümün, affın zamanı ören iki hafta önceki bölümün tekrarını yayınlıyorum. Keyifli dinlemeler, 17 Haziran tekrarını dinliyorum. İyi dinlemeler diliyorum. Açık Radyo'dan Orhan Pamuk'a 60. yaş hediyesi.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 Çocuk filmcilerle, yeşil çamcılarla düşüp kalkıyormuş diye ve söylemiştim. Güzellik yarışmalarına giren kızdan ne beklersin? Ama sen iyiler diyorsan, aklı başında bir çocuğa benziyor. Onlarla sinemalara mı gidiyorsun? Yine de dikkat et. Nesibe çok iyi kalplidir, eğlencelidir. Ay, ama çok da entrikacıdır. Bak ne diyeceğim. Esat Bey'in rıhtımında bu akşam davet var. Adam yoldu yiyip biz de çağırdılar. Sen git, ben de koltuğumu incir ağacının altına koydur, dur. Uzaktan siz seyrederim. Açık radyodan Orhan Pamuğ 60. yaş hediyesi. Masumiyet Müzesi. Evet, Türler Arası'nın sonuna geldik canlı yayına. Saat 10.54 size e, Masumiyet Hüsesi'nin ardından bir şarkı daha dinleterek veda etme fırsatımız oldu. Honore Avalonta'nın Legends of Benin albümüyle kapatıyoruz programı. The Udak we? Gagambo yiku gogoro ho ma No, know it, yeah, we know so deep, but I O fado mewe na wa ma na pe meru O mi gbe home O ko ke fa pe fa pe nu fa O mi ma kan do mi O wa kan no ko fo no kenu don di we ja don di do a jao don't forget minaze kokola jagbeto bona bomnyo mazi sunday but we to